Hayatta kalmak için Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür Merhaba yeni bir Altın Saatler programında karşınızdayız canlı yayında bugün Nuray Aydınoğlu hocamız ve ben Argunyum programı başlatıyoruz. Trafik Elveris'e Gürhan arkadaşımızın da e, katılmasını bekliyoruz. E, bugün iki konuğumuz var. Doktor Şeref Polat ve Doktor Cüneyt Tüzün. E, arkadaşlarımız Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü elemanları. Hocamla birlikte bize bazı çalışmalarını aktaracaklar. Nedir hocam? Bugünkü Gündemimiz Evet gündemimiz e, belki biraz e, yeni bu, bu dönüşüm yasasıyla ilgili yeni bir uygulama yönetmeliği çıktı Daha doğrusu uygulama yönetmeliği yenilendi diyelim e, Yeniden yazıldı evet. eskisi iptal edildi bu 15 Aralık tarihli oldukça yeni bir şey Bazı ufak değişiklikler var Planlama ile ilgili de bazı şeyler gördüm Argun Bey belki de siz bakabildiniz bilmiyorum biraz daha eskisine oranla biraz daha sanki Ağustos'tan aralığı evet. inlendi. evet bu hızla birkaç revizyon daha görebiliriz e, yani. en azından bir açıdan göreceğiz ben biliyorum mesela bugün <gülüyor> bu, bu tespit, tespit tespitle ilgili yeni bir yönetmelik taslağı hazırlanıyor. Evet, bu, o hazırlık aşamasında burada şeye e, referans verilmiş hocam deprem Evet e, eskisi gibi çünkü o verilmiş. yeni bir yeni yönetmelik çalışması e, yapıldı evet. aslında bir taslak da ortaya çıktı şimdi e, bize gönderdiler görüş istiyorlar yıl başına kadar görüş vereceğiz ondan sonra bir toplantı olacak ondan sonra nasıl olacak bilmiyorum ya bunlar binaların dayanıklılığıyla deprem karşısındaki davranışıyla ilgili evet. Hükümler mi içecek olsa genelde şartnamede daha büyük değişiklikler de söz konusu mu? Yok bu hazırlanan şey aslında pek ben benim taraftar olmadığım bir yöntem Bu aslında çünkü aslında mevcut deprem Yönetmeliğimizin 7. bölümüne göre bu mevcut bu binaların riskleri tespit edilebilirdi göçme riskleri ve evet. belki de ona onu onu onun uygulaması ile ilgili bir yönerge çıkarılabilirdi bir basitleştirme bir gayreti Basit. mi var? Nedir hocam? Vallahi tam da anlayamadık. Basitleştirme var mı yok mu? Hani ucuza getirme filan böyle ha. incelemeleri azaltma. Ee, ama e, Şeref Bey'le iki gündür e, çalışıyoruz özellikle üstünde. E, yani e, tabi teknik onlar burada anlatmamızın bir şeyi yok ama epey bir pek mantığı da pek anlayamadık yani yani e, yeni bir yönetmelik hazırlanma ihtiyacı. Tam nereden çıktı? Dur bakın, herhalde toplantı yapınca anlayacağız. Hocam bu yeni uygulama e, uygulama yönetmeliğinin 6. Evet. maddesi riskli yapıların tespitinde görev alacak kurum ve kuruluşlardan evet. söz ediyor. Evet. Evet. Biraz genişletilmiş gibi algıladım. Doğru mu bilmiyorum. Bir kere bir lisans söz konusu olacakmış. Bu lisansı alabilecekleri de sayarken Kamu, kamu kamu ve kurum ve kuruluşları üniversiteler e, kamu kurum ve kuruluşlarına yüzde kırk sermayesi yüzde kırk kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler, e, bazı sivil toplum kuruluşları tanımlanıyor mu? Deprem mühendisinin geçmesine katkıda bulunmak gibi konularda. Bu daha önce de vardı sanıyorum. Evet, yapı denetim evet. kuruluşları. Yapı denetim kuruluşları. Bir de bürolar. Bürolar. Ama ilginç olan bir şey var. Eskisinde sanıyorum yoktu. E, bu bürolarda e, şey riskli yapı tespit raporunun ikinci fıkra hazırlanmasında görev alacak mühendislerin ilgili evet. meslek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması evet. ve mesleklerine fiilen en az beş yıl çalışmış olmaları gerekiyor. Lisans başvurusunda bu belgelerden başka herhangi bir belge istenmiyor. Evet. Yani bu arkadaşlar uzman mıdır bu konuda evet, falan? Evet onu söylemiyorum. Yani. Yani. Beş, beş yıl yeterli. Bu herkese açık. Herkese açık. Herkes bu işi yapabilir. Gene sizin bu yetki Malum. malum evet. pas geçildiği bir ortamda var. Hem de vardır. ne biçim yani. evet. Üstelik burada yani. Iska geçilmiş gibi. Is, ıska... <gülüyor> <gülüyor> Hayır burada bir de hani daha önce de bunları defaatle konuştuk. E çok da ciddi bir iş yapıyorsunuz. Adamın evini yıkacaksınız yani. Ama hocam yani bu işin diye? kontrolü falan da yok. Kim kontrol edecek yanlış bir şey yapılırsa? Ha. Bu işte kontrol mekanizması i̇tiraz yok. İtiraz mekanizması var mı? İtiraz. Et, Tek teke. eder mi etmez bir Vatandaş nasıl itiraz edeceğini bile bilmeyecek belki de. Yani neyse bu böyle gidiyor bakalım. Ee, umarız. Burada madde 7'de de işte bu riskli yapıların deprem bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre tespit ediliyor evet, deyip evet. sizin şu anda gözden geçirdiğiniz e şu andaki şu anda hayır. Gözden geçirdiğimiz değil. Şimdi evet. mevcut yönetmelik, şu yapıyor. mevcut yönetmeliğin Siz... 7. maddesi. Neyi gözden maddesi. geçiriyorsunuz şu anda? O ona alternatif bir yönetmelik. Ha. Sırf bu amaçla hazırlanacak. Ha. O, o öyle bir şu tam... anda bu var ya. Yani. Öyle bir taslak hazır hazır evet. şu anda ama resmi olarak yürürlükte değil. Henüz tartışılıyor, değerlendiriliyor. Evet. Burada benim gördüğüm farklılıklardan bir tanesi de, e, e, o kaçıncı madde oluyor? 15. maddede. E, bu, Uygulanacak hükümler. Evet, yani özellikle e, şimdi benim de oturduğum Kadıköy yakasında, Bağdat Caddesi civarında falan bayağı bir hareketlenme var. Onlara epey hitap edecek yeni hükümler var burada. Yani nasıl? Evet. Bunun prosedürü yani mevcut apartmanların, evlerin yenilenmesiyle ilgili prosedür burada biraz daha açık seçik yazılmış eski bir önceki yönetmeniye evet. göre. Mesela işte noterden, noter vasıtasıyla toplantıya çağrılması, en az bir bölü üçünün şeyiyle. Yöneticilere bayağı iş çıkacak. Evet değil? yöneticilerin falan bu bayağı bir detaylı bu. Yani e, şimdi çok detayına girmeye gerek yok belki ama herhalde bu konuyla e, ilgili, ilgili olanlar yahut evlerini yenilemek isteyen dinleyicilerimizin bu yönetmeli, yönetmeliği okumalarında fayda Kesinlikle. var. Epey, epey bilgi var. İlk yönetmelikte bunlar pek aceleye evet. gelmişti ve çok belirsizdi <gülüyor> anladığım kadarıyla. Hocam yine burada da insana acaba deyip soru işaretleri oluşturan birkaç şeyi ben de altını çizmeye çalıştım. Şimdi daha önce yönetmenin uygulama yönetmenliğin başlangıç kısımlarında hep böyle idarenin inisiyatifiyle yapılacak işlemlerden bahsediliyor gibi. Burada ilk defa vurgulanan öncelikle maliklerce uygulama yapılması esastır. Evet, evet, evet. Birden bire orada bir ayak değiştirme var. Evet. Diyor ki, e, kurum maliklere yardımcı olmakla yükümlüdür. Evet. 15. maddede de onu özellikle şey yapıyor. Riskli alanlarda ve riskli yapılarda kanun kapsamında önce maliklerce uygulama yapılması esastır. Bize bakmayın. Bekleniyor. Biz yardımcı oluruz deniyor. Ee, Bu yardımın ne olacağı da aşağıdaki evet, fır fırkalarda onlarda yani, alt bölümlerde oldukça ayrıntılı bir biçimde anlatılıyor. Evet. Fakat burada da e, zannediyorum e, irdelenecek hususlar var. Mesela bina tespit edilip çürük olduğu belli olduğu zaman yıkılmak zorunda. Evet. 60 günden az olmamak şartıyla bir süre içinde bir yıkılmak zorunda. Orada bir değişiklik var ama 60 günden az olmamak değil ama ucu açık. Ucu gibi. açık evet. şimdi. Yani aceleye evet. getirmek istenmezliği anlaşılıyor. Herhalde çok şikayetler oldu yani. Hemen evet. yıkılacak falan deyince millet telaşlandı haklı olarak. Fakat o, üst, yani o süre belirli olmadığı için idareler yıkılmamış binaları yıkma hakkına sahip ne zaman onu uygulamaya koyacakları buradan anlaşılmıyor. Doğru, evet. Biliyorsunuz daha önce e, suyun elektriğini gazını kesebiliriz, keser diye bir hüküm hmm, vardı. Hmm. Onun da hangi koşullarda uygulanacağından bahsiz yok. Evet. Bir de burada benim e, dikkatimi çeken bir husus arsa payı değerine geçiliyor o binanın yıkılmasıyla yani evet, zaten arsaya dönüşüyor şey. Şimdi burada ilginç olan bir şey lisanslı değerlendirme kuruluşlarla riskli yapının değeri. Şimdi riskli yapının değeri ile yeni yapılacak binanın değeri arasındaki fark ödenecek falan gibi böyle çok net olmayan şeyler var. Riskli yapı arsa payı yani yıkılacak. Or ya. Orada bir çelişki var. Yani kanunun yani kanunda da sanıyorum öyle şimdi tam hatırlamıyorum ama yani binayı yıkıldıktan sonra artık bina, bina arsa olarak da hatta terkin edilir evet. diyor tapu kaydında. E artık bina hüviyetini kaybediyor. Bitti, Ama bitti. burada yeni olan maddesi biraz önce belirttiğiniz yani sermaye piyasası kuruluna kayıtlı lisanslı değerlendirme kuruluşlarının tespit ettiği yapı değeri, yapı değeri diyor arsa değeri değil. Evet. Adam, e, o zaman şimdi e, yani e, e, eğer bu yıkılacaksa bu bina... Ee, zaten yapı, değeri değer, yapı değerinin olmaması evet. lazım. Evet. Ee, nasıl Orada bir karışıklık var gibi görünüyor. Benim de kafam takıldı onun. Evet. Ondan sonra çünkü her şey bu değer ve çünkü hisseler... Çünkü riskli yapı deniyor bir taraftan. Yani bunun bu uygulamanın yapılabilmesi için binanın riskli olduğunun tescil edilmesi lazım. Yani e, mühendis, mühendislik hesaplarıyla vesaire. E, ondan sonra o riskli yapının değeri kalır mı? Yani <gülüyor> Öyle. İyi günlere doğru gidiyoruz evet, hocam evet. Yani <gülüyor> <Herhalde> <gülüyor> Bu öyle görünüyor ki Bu bizim e, şu anda ilk bakışta e, Dillendirdiğimiz e, Bu sorular belki bu yönetmeliğin Defaatle yenilenmesine e, Yol açabilir Sonuçta yani. kalın bir yönetmeliğimiz <gülüyor> olacak <gülüyor> Evet kervan biliyorsunuz Yola evet. bir çıksın hele evet. Havası evet. var evet. Peki bu uygulama yönetmeninin herhalde çok yeni olduğu için böyle bir hızlıca bakmış olduk. Evet. Yani sanıyorum tekrar ziyaret edeceğiz. Belki evet. başka uzman evet. görüşlerle de hukuki veya diğer değerlendirmeye çalışacağız. Yapmak lazım. Evet. Bir de tabi basını izliyoruz hocam. Olup bitenlerin tepkilerini ölçmeye çalışıyoruz. Evet. Canlı bir konu ve önümüzdeki günler ve daha uzun sürede canlılığını koruyacak gibi görünüyor. Evet. Bir de ben e, biraz önce de sözünü ettiğim gibi belli yerlerde özellikle Kadıköy'de Bağdat çevresi ve civarında baya bir hareketlenme olduğunu halkın bu konuya katılımının giderek arttığı izlenimini aldım. Çeşitli e, temaslarımdan. E, bir sürü insan soru soruyor. Mesela onlar e, bir sayısı arttı. Müteahhitler, bu işte kat karşılığı şeyle ilgili anladığım kadarıyla müteahhitlik firmaları bu alanda çalışan müteahhitlik firmaları şu anda çok aktif teklif i̇şte veriyorlar ve Uyarılar da çıkıyor evet. hocam. Evet. Aman şunu yapmayın. Evet. Dikkat edin. Evet. Evet. Evet. Bir şey imza atmadan önce şunlara bakın. Evet. Onun tabii kötüye evet gazetelerde Hı. gördüm Hı. Ee, onun kötüye kullanılması e, kullanıldığı durumlar var anlaşılan. Evet. Evet. Ben merak ettim Kadıköy Belediyesine gittim ne yapıyorsunuz diye böyle bir masa kurulmuş kentsel dönüşüm masası e, o masadaki arkadaşların da elinde tek sayfalık bir basılı kağıt vardı onu verdiler bana onlarda gazetelerde daha önce duyduğumuz su ötesine geçmiyor maalesef... Evet, evet. evet e, Dolayısıyla e, bu bu çorba daha epey bir su kaldıracak, su kaldıracak gibi, gibi görünüyor görünüyor evet. Peki e, şimdi isterseniz hocam e, misafirlerimizin e, Evet iştigal alanına doğru <gülüyor> evet, ilerleyelim. Evet e, bugün e, bu e, mühendislik eğitimi ile ilgili daha önceleri programlarımızda çok konuşmuştuk e, bizzat bu işin içinde olan iki arkadaşımızı davet ettik e, bu iki arkadaşımızın bir özelliği de benim eski öğrencilerim olmuş yani eski eski doktora öğrencilerim çok, ben çok ben uzun anladım. yıldan, yıllardan beri tanıdığım öğrencilerim. Ve şimdi birlikte çalışıyoruz. Şeref Bey başlattı. Bir eğitim programı. Mesela şeyde İstanbul İnşaat Müdürlüğü Odası'nda. Daha sonra Cüneyt Bey de katkıda bulundu. Şimdi ikisi beraber götürüyorlar. Çok güzel... Ee, bizim yönetmeliğimizde de yer alan ve özellikle yüksek binalarda kullanılmasını tam bir kanuni zorunluluk olmasa bile artık de facto koşulların gerekli kıldığı e, ileri yöntemleri e, ileri analiz yöntemlerini deprem depreme dayanıklı tasarım bağlamında e, mühendislere e, öğreten, Biraz hatta içerik olarak da teorik bakımdan ağır olmasına rağmen çok e, rağbet gören bir programı yürütüyorlar. E, bu programı e, yakın zamanda İzmir'deki inşaat mühendisi, İzmir Şubesi de e, kendilerinde de tekrar edilmesini istedi. Arkadaşlar büyük bir özveriyle şimdi onu da yapıyorlar. Bir hafta İstanbul'da bir hafta. Meslek içi eğitim. Şey, değişmeli. paylaşarak evet, değişmeli. Evet, evet. Evet. evet. Belki Şeref Bey biraz daha bize bilgi verebilir. Nasıl? Çok peki teknik ayrıntıya girmeden. Hmm. Vallahi evet. yani esasen konu meslek eğitimi konusu Türkiye'de aslında firmaların kendi içinde yapması gereken bir konu. Yani yurt dışı ayağına baktığınız zaman Birçok yurt dışı da ben en azından Kaliforniya tarafını biliyorum. Kaliforniya'da mühendislik bürolarının kendi içlerinde mühendislerini eğitmek gibi bir şeyleri var. Bir şey ee, bir, e, gelenekleri var diyelim. Türkiye'de bu tür bir geleneği taşıyacak firma sayısı giderek azalıyor. Açıkçası birkaç tane önemli firma vardı. Bunlardan bir tanesi mesela benim, eskiden benim de çalıştığım hocamın da. Uzun zaman emek verdiği Setefa Temel Mühendislik gibi firmalar artık pek yoklar zaten Setefa Temel Mühendislik de kapandı. İşte birkaç tane tek tük kalmış konuda emek harcayan firma var. Ben bunun eksikliğini hissettiğim için biraz da başka şeylere de takıldığımdan dolayı inşaat mühendisleri odasına böyle bir teklifte bulundum. O zamanlar eğitim komisyonu başkanı olan çok değerli bir hocamız Zekai Bey, Zekai Cele Profesör Doktor İtü'den çok memnun olacağını söyledi böyle bir dersin açılmasından. Öyle başladı 12 haftalık bir kurs olarak. Açıkçası ben bu dersin hocamın da dediği gibi iddialı bir tarafı olduğu için çok da rağbet göreceğini beklemiyordum. Fakat bu dönem İstanbul'da 7. dönem oldu. İzmir'de sayarsanız 8 tam anlamıyla kapalı gişe bir ders haline geldi. Çok Aslında çabuk. o o tarafı çok ilginç gerçekten çünkü Hı. pek öyle harca alem bir kurs değil. Bayağı ağır, ağırlığı olan, ödev ödevi olan değil mi? Yani de, yani bayağı okul okul şeyi gibi, öğrencisi gibi kursiyerlerin takip etmesi, ödev yapması gereken. Bu bu işin iyi tarafını, bu iyi, iyi bir takım sinyaller bunlar. Yani Hı. genç mühendisler özellikle şimdi onu her yerde görüyoruz. Genç mühendislerde hakikaten bir öğrenme ve çabuk yakalama talebi, başlıyor, bir talebi evet. var. Bu görünüyor. Evet. Tabii. Dünyanın tabi gelişmişliği de de alakalı bir olay. Artık eskisine göre bilgiye ulaşmak daha kolay. Tabii. Yani dışarıdan olup ne bittiğini incelemeleri de daha kolay. Artı genç mühendislerde var. Yani bu teknoloji takibi ile ilgili bir konu. Artık tabi günümüzün getirdiği bir konu bilgisayarlar çok hayata girdi. Özellikle bizim mühendislik hayatımızda. ...korkunç bir ilerlemeye sebep oldular. Yani bundan... ...ben genç sayılırım... ...öyle hocamla karşılaştırırsanız... ...benim bile mühendislik hayatına girdiğim... ...dönemlerde e, çözdüğümüz problemlerle... ...şu an çözdüğümüz problemler arasındaki ...bu 17-18 senelik bir farkta... ...olağanüstü büyük bir fark var yani. 18 sene korkunç, uzun bir zaman bilgisayarlar için. Evet. Yani, yani 18 evet. sene önce... ...çözmeyi hayal edemeyeceğiniz problemleri... Bugün çözebiliyorsunuz bir uygulama projesi içinde özellikle işte hocamın da bahsettiği gibi yüksek yapılar bunun en iyi uygulama alanlarından biri oldu. İstanbul'da da her şeye rağmen çok iyi örnekler yapıldı. Yani bugün evet. İstanbul'un çeşitli yerlerinde çok iddialı yapılar çok özel şekillerde çözülebildi bu sayede. Bu biraz anladığım kadarıyla mühendislik camiasında da merakını cezbetti yani. İnsanlar bu yapılan binaların nasıl yapıldığı ile ilgili en azından e, duyumlar alıyorlar. E, bu konularla ilgili e, bir şeyler öğrenmek ihtiyacındalar. E, tabii açıkça konuşmak gerekirse maalesef e, üniversitelerimizin büyük bir kısmında bu konuyla ilgili hala bir eğitim yok. İşin ilginç tarafı da o. İlginç evet. bir tarafı da o. Yani e, belki yavaş yavaş bu tür... Programlar geliştiriliyor olabilir bizim bilgimizin dışında ama bildiğimiz kadarıyla bu kadar yoğun ve bu kadar intensif bu yöntemleri, modern yöntemleri içeren şeyler yok. Umarız gelişir çünkü bu iş biraz da üniversitede başlaması lazım. Yasal bir zorunluluk ee, yok. yok. Yok tabii. Yani mesela arkadaşlarımızın verdiği kurslardan belki biraz daha, ona yakın veyahut ona hazırlık anlamında bir dersi ben hem Kandilli'de hem de ikinci semestir GÖBZE Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde veriyorum. Oraya da muazzam ders dışı dinleyici talebi oluyor. Özellikle ikinci sömestir Geçen Gevzedek sene ya. Gebze'de oturacak yer bulamadık. Sınıf, sınıfa sağlamadı. Güran <gülüyor> yani, e, evet. Bey de katıldı onu da evet, buyuralım. Evet. Efendim, merhaba <gülüyor> hoş geldin. Yücittim. Ama e, hem açık radyo programçılarına hem de konuklarına ee, bir tavsiyem var. Sakın a ola dolap kere tarafından gelmesin. Fakat <gülüyor> <gülüyor> herhalde hocam sizin dolma bir var. Biz, <gülüyor> <tavsiyemiz var. gülüyor> biz, biz dolma bahçeden Dolna geldik ama da. biz şanslıyız. Yani biz en azından programa yetiştik. Bir iki dakika önce. <gülüyor> Anlamıyorum. Niye finikleri kullanmıyorsunuz? <gülüyor> <Aa>, Allah kullanmak <gülüyor> gerekiyor aslında. Bir şey daha soracağım hocam. Kaşınma zaman... zamanımız geldi. ya yani. evet. evet. Gençtim. <gülüyor> bu e, nitelikli bir hmm. özel bir kurs. Buna evet. bir ön yeterlik e, var mı? Katılımcılarda aradığınız yani hmm, önüne şer, gelen şerefli. geliyor Aa, mi? Ya O konuda pek bir şey yapma şansım yok benim. Yani ön yeterlik aslında öyle bir fikir oldu. Yani biz bu kursu bu kursun <gülüyor> içinde çünkü çok farklı konular da anlatılıyor. Yani teknik olarak. Bunları ayıralım. <gülüyor> biraz daha bu kursu uzatalım. Ve her bir anlatılan konuda da bir öncesinin Ön yeterlilik şartı olsun gibi ama açık konuşmak gerekirse yani siz kendi kafanızda olan şeyi hayata geçirme konusunda insanlarla bir e, interakşında bulunduğunuz için her zaman istediğinizi elde edemiyorsunuz ama. Bir şey soracağım sınav yapıyorsunuz değil yapıyoruz. mi? Yapıyoruz. Yani mesele orada ya yani. Başlangıç sınavı mı? Hayır hayır Aynen. sonuçta. S sonucunda sınav. yani bir sınav yapıyoruz. sınavı yapıyoruz. Yani. Sertifik alacağı sertifika da ona bağlı. Mı? Sertifika değil de onların tabii sim katılım, puanı meselesi İnşaat odasının yani. ee, Orada sınava girip Başarılı olanlara ekstra puan veriliyor Ama tabi yeni yönetmeliklerde o sim puanında Çok bir önemi kalmadı hmm. Ama yani o bence daha iyi Çünkü şimdi gelenler O değişiklikten beri Şimdi gelenler aslında puan arttırmak için değil, Gerçekten öğrenmek için gelenler evet, olmaya başladı ya. <gülüyor> Yani mesela son iki dönemdir Gelenlerin büyük bir kısmı çok genç yani yaşlılardan pek gelen yok. Açıkçası bu konularla ilgili konuşmak gerekirse a, belirli bir yaşın üstündeki mühendislerin bu konuya adapte olmalarını da beklememek lazım. Yani bu daha çok genç jenerasyonun öğrenip adapte olabileceği e, bu, bu bir Bu biraz konu. da bilgisayar e, hani okur yazarlığı diyorlar Tabii. ya onunla ilgili evet. bir şey değil mi? Yani eski jenerasyon hani e, mesela benim yaşımda ben hasbel kadar bilimsel işlerle uğraşmasam herhalde normal bir mühendisin bilgisayarla ...şu anda uğraştığın kadar uğraşması... Biraz da merak beklenen... meselesi... Ha merak tabi var, yani. tabii tabii, hiç, hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Ama ben ortalamayı söylüyorum, ortalama tabi. tabii. Gençler bilgisayarla doğuyorlar artık, yani bugün bebekler bile öğrenecek nasılsa, nasıl olsa. Evet, Cüneyt Bey e, bu programı İzmir'de başlattı. Nasıl başladı İzmir'de bu program, nasıl bir talep geldi? Ş şöyle bir, baştan şöyle şunu söylemek istiyorum... Öz, özellikle bu konular e, yeni jenerasyonun çok ilgisini çeken ve gerçekten bu yeni jenerasyonun e, ilgilendiği konular. Ben onun için İzmir'den gelip geldim öncelikle derse. Ondan sonra Kandil Restanesi'nde devamlı derslerimiz, hocanın derslerini dışarıdan e, öğrenciler, hatta mühendisler gelip dinledi. gebze keza öyle. Ha şimdi ben <gülüyor> o, o, o noktada isterseniz şey yapayım. E, Cüneyt Bey aslında İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde asistandı. Ama ben tanıyordum kendisini. Hatta orada doktoraya başladı. Ee, ben de onun doktora jürisindeydim. Hani ilk e, e, kvalifikasyon imtihanında. Gayet başarılı olarak geçti. Daha sonra benim derslerimi almak istedi Ama ben İstanbul'da ders veriyorum. Her perşembe akşamı otobüs binip benim Cuma <gülüyor> günü dersimi, dersimi alıp Cuma akşamı döndüm. Bu bir semestr devam etti. Ve tabii... Çok istekle kendisi şey olduğu için çok başarılı olarak dersi bitirdi. Daha sonra biz de kendisini daha yakından tanıma fırsatı bulduk. O kendisi de ailece, eşi, eşinin, eşinin eşi de İstanbul'a göçmeyi e, tabiri caizse e, kendi mesleki şey açısından, bankacı eşi uygun gördüğü için İstanbul'a göçtüler ve e, öylece... E, Bizimle birlikte e, doktoraya başladı. Burada doktorası devam etti. Şimdi de e, çalışmaya devam ediyor. Evet. Onu... İzmir'de başlamasının e, hikayesi şöyle. İzmir'deki belli bir alan yüksek yapı <gülüyor> tasarımı için açıldı. Onların da e, tasarım için belli kuralların, belli yönetmeliklerin yazılması için bir heyet kuruldu. Nuray Bey de zaten o heyetin içindeydi. İzmir'de İstanbul'dan farkı, ...İzmir'deki yönetmelik zorunlu oldu... O, ...İstanbul'da isteyenler... ...o prosedürlere uyaraktan... ...yapı tasarlıyorlar... ...ama İzmir'de o bölgede... E, ...yüksek yapı yaparsanız... ...o yönetmeliğin harfiyen uymmanız gerekiyor... Belediyenin bir kabulü. Evet, evet belediyenin belediye yani resmen Bu kabul ama... edildi... <gülüyor> evet. bu, ...bu kapsamda doğal olarak çok yeni <gülüyor> konseptler olduğu için... ...oradaki mühendisler de... ...bu tarz hesap yöntemlerin... ...bu tarz e, tasarım felsefesini... ...bizden dinlemek istediler... Tabi olsun Nuray Bey'den istediler. Nuray Bey de döndü. İzmirli olarak bir borcun senin bunu yapman gerekiyor dedi tabiri caizse. Ben de seve seve dedim. Sonra Şeref ile birlikte İstanbul'daki eğitimi İzmir'e taşıdık. İşte bir hafta ben buradayım. Bir hafta Şeref İzmir'de. Öyle... Değiş dokuş yapıyoruz. Pas, pas 12, hafta 12, 12 hafta mı? On hafta. Toplam kaç saattir? 12 36 saat ama yani biz de 36 da, saatten de daha de fazla da. kalıyoruz. Yani. Bu 36 yani. saatin 18 saati bilgisayarda uygulama. Ha, fiil bir. Uygulama da yapıyoruz. Çünkü problemlerden bir tanesi şu teorik olarak söylediğiniz işin işte art, arkada yatan felsefesi ve teorik bir ekranını anlatsanız da bunu bir fiil uygulamak için örnekler yapılması gerekiyor doğalları. Onu da bir fiil Hatta o biraz daha uzun sürüyor. Her ne kadar 3 saat diye görünse de 3-4 saatlere çıkıyor doğal olarak. Evet. Ama elimizden geldiğince bunu bir ikinci noktada aslında şuydu. Ee, Şeref Bey'in de söylediği gibi ne yazık ki üniversitelerde bu tarz eğitim veren dersler yok. Doktora yüksek lisans e, yapan kişiler bile eğitimlerimize geldi. Yani evet. Yalnızca uygulayıcı mühendislerin yanında yani soruyoruz tabii ki nereden geliyorsunuz diye. Yüksek lisans yapan, doktora yapan e, başka üniversitelerde. ...katılımcılarımız da vardı... ...bu bir talebin Çok göstergesi... ...gerek ya. yani mühendis camiasının... ...buna bir talebinin olduğu... ...gerek hatta üniversitedekilerin de olduğu... Yani ...elimizden geldiğince bu bilgi birikimizi... ...hocamızla birlikte kazandığımız bilgiyi... Evet. ...aktarmak için bu tarz aktivitelere... ...devam etmek istiyoruz... Yani, ...ben bu konuyu... ...yani özellikle arkadaşları da bu programa devam... ...davet etmekteki ana amacım... ...buydu, yani hakikaten aslında... ...bu bir spesifik alan ama... ...bugün genel olarak... Mesleki eğitimin, çünkü çok hızlı, bilginin çok çabuk eskidiği ve çok çabuk üretildiği dolayısıyla geliştiği bir dönemde her alanda, bu alan tabii çok spesifik bir alan ama her alanda yeni bilgi edinmeye meslek insanlarının şeyi var. Bu başarılı bir uygulama olduğunu gördüğüm için ben burada bunu da dinleyicilerimize aktarmak istedim. Başka alanlarda da var değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani e, Çünkü e, bir yandan tabii şunu kabul etmemiz lazım. Ü, üniversitelerimizde problem var. Üniversiteler kendilerini çok iyi yenileyemiyorlar ve gün, günlük ihtiyaçlara çok kolay adapte olamayabiliyorlar. Bunların genellemek istemiyorum yani. Ama böyle bir şey var. Bir yandan bu var, bir yandan da uygulamadaki mühendis ise e, mühendisin yani meslek içi eğitim olarak büyük ihtiyacı var. Çünkü bilgi çok çabuk değişiyor. Evet. Şehif en başta söylediği son derece önemli evet. bir nokta vardı. Çeşitli kuruluşlar bugüne kadar bu konuya özel önem veriyorlardı. Kadrolarına eğitiyorlardı. İşte STFA örneğinde olduğu ama işte gibi ama o bile, o bile gerek evet. çok azalıyor dedi. Evet. Hakikaten yani bir yandan Üniversitelere bakıyorsunuz, sizin de belirttiğiniz gibi ilgi ve merak maalesef beklentileri karşılayabilecek düzeyde değil. Kuruluşlara bakıyorsunuz, keza aynı durumu görüyorsunuz. Belki bütün bunların içinde olumlu olarak görebileceğimiz bazı meslek temsil kuruluşları var. Evet. İşte Yapısal Çelik Derneği gibi. Evet. Ee, işte e, beton hazır betoncular değil, beton. belki hazır evet. betoncular. Tabii, bunlar tabii, on, kendi içlerinde tabii. bayağı ciddi bir özellikle kontrolü, kal kal onlar kalite kontrolü anlamında evet, kalite, kalite kontrolü güvencesi anlamında. sistemi anlamında evet. e, çok güzel eğitim ben, faaliyetleri e, bununla bulunuyorlar ben sizin sorunuzla ilgili e, aklıma takılan bir şeyi açmak istiyorum hocam şimdi m, e, üniversite hayatın değişen ihtiyaçların yeniliklerin takibini hangi yöntemle yapar Hangi yöntemle yapmalı? Bu sadece doktoralar mıdır? Bilmiyorum, yani rastlantısal mıdır bu? Bu bir sistematiği var mıdır bunun? Yani üniversitelerin tabii uygulamayla organik bağının olması lazım. Yani uygulamadaki... E, uygul çünkü bakın bu mesela bu arkadaşlarımın özellikle eğitimini verdikleri alan hakikaten bugün uygulamada yönetmeliklere kısmen girmiş mesela bizim deprem yönetmeliğinin, bu mevcut evet. binaların değerlendirilmesiyle ilgili 7. bölümünde bu ileri yöntemlerden bir tanesi var. Yani arkadaşlar bir biraz da ihtiyaç oradan geliyor. Evet. E, yüksek binalarda, evet, tam işte İzmir'de dediği gibi e, Cüneyt Bey'in resmi hali de geldi. Bunları bilmek gerekiyor. Şimdi, genellikle ihtiyaç uygulamadan geliyor. Batı'da bu böyle oluyor zaten. Yani ihtiyaç çıkıyor ortaya. E, ve Üniversiteler de bu ihtiyacı görür görmez uygulamayla ilişkileri çok iyi. Bizim özellikle iyi bildiğimiz ve iyi izlediğimiz Kaliforniya örneğinde Şeref Bey çok iyi bilir. Çünkü Şeref Bey Kaliforniya'da çok ünlü bir dizayn bürosunda 3-3,5 yıl çalıştı mühendis olarak, oradan da çok büyük deneyimler kazandı. Ee, <gülüyor> Orada bu, bu ilişkinin ne kadar iyi olduğunu Şeref Bey hatta anlatabilir. Yani bu etkileşim bizde o henüz yani o zayıf yani münferit değil. münferit kişisel çabaların mesela ben biz ve arkadaşlarım işte uygulamayla da ilişkisi olan insanlarız. Yani mesela sözü edilen hani firma bazında eğitim programlarını ben başlattım sonra Şeref Beyle de devam etti, Cüneyt Beyle de devam etti. Belki bundan sonra da edecekler Yani çünkü firmalar da artık istiyorlar evet. kendi elemanlarını çağırmaya. Şeref Bey şu anda biliyorum, duyuyorum yoğun olarak bir firma büyükçe bir firmada da, o, işleri, o işleri yapıyor. Yok, yani, yani müşavirlik eğitim, değil eğitim, eğitim isteyen tarafı. benden. Şu Hı. an benim mesela devam ettiğim üç tane firma var. Böyle, bu şekilde eğitim verdiğim. Yani meslek eğitim, bu, bu tür konularda benden firma olarak eğitim istediler. Yani, ve orada hı hı. biraz daha rahatım çünkü herhangi bir zaman sınırı da koymadılar bana. Yani istediğim genişlikte verebiliyorum. Buradan benim anladığım yani konunun bu tesadüfilikten kurtarılması lazım. Evet. Yani. Evet. Evet. Hele ki evet. sizin sözünü ettiğiniz alan bir stüktürel hayati bir alandan bahsediyoruz. Yani bir örnek başka bir alanlarda da vardır herhalde dediniz ya var tabii yani biz benim son çalıştığım projede evet. başladığımız zamanki tiyatro mühendisliği verileriyle iş evet. biterkenkiler arasındaki farkı projeyi yansıtmak zorunda kaldım. Evet, evet doğru. Yani bu bahsettiği iki buçuk senenin içinde olan bir değişikliklerdi. Veya aydınlatma teknolojisinde ortaya çıkan değişiklikler var. Evet. Herkes el ilgilere şimdi yüklenmeye başladı mesela. Bir sürü teknolojisi kolaylaştı, gelişti filan. Bunları... E, İçselleştirecek mekanizmaları hem mesleki eğitim manasında hem üniversite eğitimleri manasında geliştirmek durumundayız. Ben hatırlıyorum İngiltere'de bazı üniversiteler düpedüz sanayi üniversite işbirliği diye Lafboru Üniversitesi'ni sanayiciler kurmuştu öyle yanlış hatırlamıyorsam. Proje e, Tabii üniversite. Tabii, tabii. Bizim de bir, belki döner sermayenin falan bir amacı bu mudur bilemiyorum. Ama Belki öyle bir uygulamalar bir Türkiye'de bir başladı. Bir... Belki de bu başarılı uygulamaların varlığından da söz edilebilir ama bu çok yaygın değil. Daha Yayın biz bunu mı? tam batının bu özümseyerek demeyi. yaptığı e, yoğunlukta yedim. yapamıyoruz. Yani o kafalar değişmiyor. Valla bu işte en başarılı benim bildiğim kadarıyla Amerikan ekolü. Yani Amerikan ekolü üniversite ekolü olsun sanayi ekolü olsun bu konuya çok iyi entegre olmuş durumda. Burada üniversiteyle sanayinin birlikte çalışması için gerekli şeyleri profesyonel hayat da istiyor. Yani ben kendi mesleğim açısından biliyorum. Mesela Amerikan yönetmelikleri oldukça akıllı insanlar tarafından yazılıyor. Yani daha çok e, aklını kullanarak hareket eden insanlar ve bunların büyük bir kısmında mühendis. Kabul edenler de öyle olsa gerek. <gülüyor> Kabul edenler konusundan ben çok emin değilim. Yani... Orada biliyor, öyle o, o konu ayrı bir konudur. Yani topluluk içinde ilave ve kötülüğü birbirlerinden ayıklamak lazım ama burada direksiyondaki insanlar oldukça geniş hayat tecrübesi olan ve hayatı nasıl değerlendirmesi gerektiğini bilen insanlar. Yani uygulama hayatıyla akademik hayatı da birbirinden daha düzgün ayıklayabilen insanlar. Ben bu konuda bir şeyim var Amerikan ekolünü şey yapmak için hocam da bilir çok konuştuğumuz şeylerden biri. Aslında farklı bir konuda ama aynı yere geliyor politika ile ilgili. Kennedy'nin Dışişleri Bakanı'nı malum siz tanırsınız. Ben tabii tanımıyorum ama yani şeylerinden biliyorum Dean Rusk. Dean Rusk aynı zamanda çok iyi bir akademisyendir bilirsiniz. Dean Rusk'a politik hayatla akademik hayat arasındaki farkı soruyorlar bir toplantıda. Diyor ki akademik bir tartışma sonuca ulaşana kadar gider diyor. Politik bir tartışma karar verene kadar gider diyor. Bizim hayatımızda aslında mühendislik hayatı da öyle. Yani akademik olarak bakarsanız çok yanlış bazı şeyleri biz karar verip uygulamak zorundayız. Çünkü şu an için çözümünü aslında tam olarak bilmiyoruz veya çözümünü uygulamaya çalışmak çok de verimli bir şey değil. Evet. Bunu benim gözlemlediğim, ben Amerika'da yaşadığım dönem boyunca anladığım o... Çok iyi ayrıştırmış durumda Amerikan ekolü ve her meslek de böyle. Ya, Kimse de birbirinin evet. mesleğine... Yok hayır e, tabii. Kesinlikle. Yani orada kalkmıyor. çok güzel bir, bir, bir uyuşum, bir mezzetme olayı var. Ben ben zaten yani dıştan görebildiğim kadarıyla ve mesleki ilişkilerin dolayısıyla bildiğim kadarıyla Amerikan başarısı zaten belki de bütün alanlarda burada yatıyor. Yani bu şerefin dediği e, ayrılık ama bir yandan da ile özellikle uygulamanın birbirinin ihtiyacını iyi görüp birbirinin ihtiyacını birbirine karışmadan evet. yani Başka. müdahale etmeden ama birbirini destekleyerek fevkalade güzel geliştirmesi. Yani şu e, ne bileyim son bir 20 yılda neler yapıldığına bizim deprem mühendisliği alanında bakarsak mesela yani bu üniversite ve uygulamanın, e, pratiğin o fevkalade verimli e, işbirliğini görürüz. Ama burada tabii e, oradaki şey, e, yani uygulamadaki üst düzey insanlar hakikaten yani farklı insanlardır. Şimdi Şeref'in oradaki patronu benim de arkadaşım Bill Holmes diye bir arkadaş vardır. Yani bu Bill Holmes o kadar... ...iyi bir mühendistir ama... ...hem de teorisini, teorisiyle her şeyi... ...iyi bilen ama uygulamada çalışan... Bir adam, ...profesör falan değil. He. Ama nerede problematik... ...bir şey olsa, hangi bilim... ...komitesi olsa başında bir Holmes vardır... ...bakarsınız. Çünkü Holmes o kadar... ...olayı geniş görebilen, o kadar... ...deneyimli bir adamdır. Böyle adamları o endüstri... ...o sistem yetiştiriyor. Bill Holmes tek değil. Bill Holmes gibi bir sürü... ...insan daha var. Yani... Sistem onları yer, yerleştirip, yetiştirip e, o yerine oturtuyor. Yani orada topluma nasıl yararlı olur, nasıl e, sanayi e, üniversite ilişkisi geliştirilir, önderliklerini yapıyorlar. Bu, bu yalnız üniversitenin yapacağı şey değil. Yani Bill Holmes örneği mesela hakikaten çok önemli değil. Bill doktorası bile yoktur yani. Evet doktorası doktoraları yok. vardır belki ama yani Bill Holmes, zaten hala devam ediyor mühendisliği. Şu an Aha. Yeni Zelanda'da Yeni Zelanda'daki Chris depreminden evet. dolayı olan hasarlarla ilgili değerlendirme komisyonunun başına Yeni Zelanda hükümeti onu getirdi. Evet yani. Evet. Bir de ben bir noktaya vurgu yapmak istiyorum. Bu tarz taleplere üniversiteler nasıl katkı koyabilir diye konuşmuştuk. Soru sorulmuştu. Aslında benim işte 10 yıldır, 12 yıldır Kandir Hastanesi'nde Nuray ile birlikte ve diğer hocamızla birlikte çalışıyorum. Gördüğüm en önemli şey pratiğe yönelik araştırmaların, çalışmaların yapılması. Elbette ki bilimsel araştırmalar yapılır üniversitede ama belli bir noktada işte ben Nuray Bey'den gördüğüm şey araştı konularımız, çalıştığımız her şey pratikte bunu nasıl uygulayabiliriz? Pratikte nasıl bu adapte edilebilir? Neler yapılabilir? Ona yönelik bunu biraz daha vurgulayan, bunu öne çıkaran araştırmaların yapılması ve konular üzerine gidilmesi de bir strateji olabilir üniversitelerde yok. Zaten biraz eksikliğimiz bizim odur yani. Evet. Yani uygulamaya uygulamada kullanılacak evet. şeyleri A yani practice oriented ya, ya, iş. Ya pür pür teorik ya da işte uygulamacı da uygulamayı Hepsinin yapar. Hepsinin yeri var hocam evet. ya. Hepsinin yeri olması lazım. Evet. Ben burada size bir örnek vereyim. Ben e, Kaliforniya'da bulunduğum süre boyunca oradaki alt komitelerde çalıştım yönetmelik komitelerinde. Ee, o komitelerde e, var olan mühendislik problemleri yani yöne, yazılı olan yani yönetmeliklerde eksiklikler vesaireler tartışılırdı. Bu tartışmanın sonucunda herhangi bir konuyla ilgili bir araştırma yapılması ihtiyacı hissediliyorsa bu konuyla ilgili bir yazı yazılırdı üniversitelere. Ve üniversiteler bir request for proposal'a cevap verip yani e, bir proposal'a gelip bu konuyla ilgili ne yapacaklarını bize gelip komisyonda anlatırlardı. Ben öyle çok toplantının içine girdiğimi hatırlıyorum. Evet, evet. Yani sanayiyi çekmenin şey yollarından biri bu. İkinci konu üniversite hocaları orada. E, şimdi bu konu biraz da bir Türkiye'de maalesef yanlış. Üniversite kimliğinin dışında uygulamada da çalışıyorlar. Evet. Yani orada e, benim bulunduğum e, birçok projede e, peer reviewluk yani bağımsız tasarım, bağımsız tasarım kontrol. kontrol diye bir şey var. Ben e, farklı üniversitelerden birçok hocanın benim projemi kontrol ettiğini biliyorum. Bir firmayla beraber evet. gene çünkü evet. tek başına bir projeyi bir insanın kontrol etmesi mümkün değildir onu da söyleyeyim. Bu iş bir e, organizasyon işidir ama yanlarında bir firmayla beraber benim yaptığım işleri kontrol ediyorlardı. Bu da aslında akademide olan insanların uygulamadaki ihtiyaçları anlaması için de önemli. O da bir araç. Şimdi bu sistemi Türkiye'de de getirmeye çalışıyoruz yani bu yeni zaten bu konuda bir takım çalışmalar yaptık bu peer review dediğimiz işte bağımsız tasarım kontrol diye aynı şerif'in anlattığı şekilde yani böyle bir şeye ihtiyacımız var özellikle yüksek binalarda önemli binalarda önemli teknolojik özellikleri olan binalarda bu kontrolsüz başıbozuk girişi durdurmamız or lazım. Orada bu, böyle bir şey olmazsa sigorta etmezler. Bile. Tabii etmezler. yani evet. Aslında birbirine bağlı olaylar. Evet. Bütün bu mühendisler de sigortalıdır malum. <gülüyor> evet. mesleki, mesleki sigorta. Professionalsiz yani, bir şey tabii, sistem sistem. Bu arada şey tabii, tabii. bir şey söyleyeyim. Yani devletin... Müzik <gülüyor> var. Tamam. Devletin istemediği bir şeyi şu an büyük bir emlak firması yaptırıyor aslında bizim Hı, evet. Evet, evet. Çok güzel. Kendileri evet. istediler. Yani. <gülüyor> evet. Evet. müziğimizi biraz gecikti belki hocam. evet. Evet. Yılın son müziğini dinliyoruz. Bakalım ne dinleyeceğiz. Peki. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> gone, awesome my life is different now. I'm not the same without you. I'm evolving at a really astounding way speed Into something way cooler than what I was before I feel much stronger than I have in years My mind is sharp and my spirit's sound Now people tell me the shape of my face is changing. I've grown an inch taller since July. What in the world is going on? Please tell me. Without you. Everybody's heart And everybody's dreams Girl I don't need sleep anymore But if I close my eyes I'd sleep the sleep of the gods I'm not the same without you radyo. 94.9'da 6 saatler programının ikinci bölümündeyiz. Yılın son programını yapıyoruz. Evet. Ee, 675. programdayız. Bu da 52. programında. 675. Evet. 675. Evet hocam. 6 99'dan beri demek ki. Evet. 99. Ekiminden bu yana. Evet efendim. Bugün programda konuklarımız Doktor Şeref Bolat ve Doktor Cüneyt Tüzün. Arkadaşlarımızla meslek eğitimi üzerine konuşuyoruz. Ben e, İnşaat Mühendisleri Odasının odaların ilgisini de merak ediyorum. Gerçi e, İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte gerçekleştirildi bu eğitim programı. ...yedi dönem boyunca sürüyor ki hakikaten Türkiye'de sürdürülebilirlik açısından da güzel bir örnek yani o kadar herhalde. talep olması evet. Yani evet. bir dönem olabilir Hadi iki dönem bir diğer evet. önemli özelliği de bu odaların bu işe yaklaşımı nasıl İstanbul özelinde gerçekten bize çok yani şeref başlattı bize bıraktılar Hani içerik olarak süre olarak Katılımcı sayısı olarak bizi hiçbir şekilde sınırlandırma gibi şeyleri olmadı ve biz ne zaman e, belli bir taleple gelsek desteklediler. Zaten e, onlarda açılan eğitime olan talebi de gördükçe Peki devamı İstanbul, geldi. Peki İstanbul İzmir dışında bir talep var mı? Şu anda yok. Mesela Ankara'da da epey bir, bir, bir proje. Yani şöyle olması. ben size bir şey söyleyeyim. Bu 7 dönem ]im. boyunca ben birçok farklı şekilde şehirden insan geldiğini biliyorum İstanbul'a. Zonguldak'tan gelen oldu, Trabzon'dan gelen oldu, Bolu'dan oldu, Ankara'dan oldu. Hepsi İzmir. Hepsinin inşaat mühendisidir. Onun Tabii tabii hizmetisi. yok. Evet. Kesinlikle evet. yok inşaat mühendisi yok. yok. Bu spesifik bir şey. Ama yok. böyle Bolu'dan falan gelen acaba şey mi, üniversiten mi geliyorlar? Yok. Yani, um, uygulamadan da mı geliyorlar? Uygulamadan da ben ha. bu tanıdığım için kendisini biliyorum. Çok yani. iyi. Evet. Yani evet. aslında bakarsanız ben açık konuşayım. Bu dersin alanlarının hepsinin çok... Bundan faydalanabildiğini düşünmüyorum çünkü konu ağır bir konu. Yani aralarında bazıları bu konuda kendilerini ilerletebilecek bekranda sahip olan insanlar bazıları değiller. Şimdi maalesef Türkiye'de mühendislik camiasının kalitesinin çok yüksek olduğunu iddia edemeyeceğim. Yani mesleğin kendi içindeki bazı problemlerden dolayı mesleki gelişimin ilerlemesi biraz baltalanıyor diyelim. Ama yani burada tabii ben birinci derecede kusuru... ...kendimizi de buluyorum... ...yani önce çuvaldızı kendimize batırmamız lazım... ...akademi... ...akademi değil, değil. sadece... ...inşaat mühendisliği camiasının Camiye. tamamı... ...akademi de buna dahil tabii, tabii yani... Tabii. ...akademinin buna dahil olmama ihtimali yok... ...sonuçta bu meslek grubu içinde bulunan... ...herkesin bunda bir sorumluluğu var... ...maalesef... ...Türkiye'de... ...eminim diğer mesleklerde de... ...benzeri problemler vardır ama... ...bizimki için... ...spesifik olarak yapılan işin çok düzgün bir şekilde kontrol edildiği ve e, olan mi? problemlerde sorumluların tam olarak cezalandırıldığına inanmıyorum ben. Açık konuşmak gerekirse. A, konu biraz ülkemizde olduğu gibi her şeyde olduğu gibi problem oldukça e, halının altına süpürülüyor. ...bir de bir şey var biliyorsunuz... ...bizim insanımızda özellikle çok fazla var... ...bizde kimse kusurlu değildir... Evet. ...hep kusur başkasındadır... ...ben açık konuşmak gerekirse... ...mesleğin sahibi biri olarak... ...yani inşaat mühendisi olarak... ...özellikle bizimle ilgili bir kusur varsa... ...bizde olduğunu düşünüyorum öncelikle olarak... ...yani biz... ...kendi arka bahçemizi tam olarak temizlemezsek... ...başkalarını eleştirme hakkına da... ...pek sahip değiliz... Sahip ...bu bana şunu hatırlattı... ...2000 yılında... Ee, bizim profesör Ateli Ansal'ın e, inşaat mühendisliği genel başkanlığını e, bıraktığı dön, şeyde, e, genel, genel kurulda Toplantı. Ankara'da bana açılış konuşması yapmamı istediler. Depremin hemen akabinde. Ya da bu 99. Ve ben şimdi Şeref'in dedikleri hatırlattı bana. Ben dedim ki arkadaşlar dedim. Çok şaşırdılar şaşıracaklarını da biliyordum. Öyle veya böyle yirmi bin kişiyi öldürdük dedim. Biz öldürdük dedim. Ya ben öldürmedim aslında dedim. Yani ben hiç ilgim olmadı oradaki binaları. Bir tanesine bile ne katkım oldu ne bir şey. Ama meslek adamı olarak kendimi sorumlu hissediyorum. En de sonunda biz inşaat mühendisleri ama böyle doğru. Ya biz ben yapmadık bilmem işte ondan bundan şikayet ettik işte düzen böyleydi falan. E, sorumluluk yine de bizim. Biz bu düzeni değiştiremedik. Ben öyle bakıyorum mesela. Düzeni değiştirmek için yeteri kadar çaba gösterdik mi? Değil mi? Onun üzerine e, çok enteresan bir şey oldu. Bazı kişiler çok beğendiler, beni alkışladılar. Fakat bir kısmı da sen mesleğe hakaret ediyorsun deyip üstüme geldiler. İşte biz şöyle şöyle iyiyiz, şöyle büyük hizmetler yaptık. Tabii yaptık canım. Yani ben onu şey yapmıyorum ama hatalarımız da bilelim. Bu hatalarımız yok ...ben bunu mahsus abarttım... ...bunu böyle söylemem... ...biraz şok etmek için insanları... ...gayet tabii... ...insanların tek tek kusurunun olduğunu söyle falan... ...hocam bugün ne durumdayız... ...yani bu vallahi e, vallahi mühendislik çok... hizmetleri... ...bunların firmalar olarak örgütlenmesi... ...yurt içi yurt dışı e, yani, hizmet sunması... <gülüyor> ...nereye doğru gidiyoruz... ...yani, evet, evet, yani evet. Bağ, bağlam da şu... ...dünyanın işte müteahhit firmaları içinde. Türk firmanın ismi çok geçmeye başladı. Doğru. Yapıyorlar, yapıyoruz. Çin'den sonra ikinciyiz yani. Falan, bazı verilerde Öyle dedim, öyleyiz. Evet. E, gerçi hala kaba inşaat ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunun müşavirlik bacağının ne durumda? O tabii çok yavaş gitti. Yani gelişme yok değil, var. Var ama yani Türkiye işte şöyle gelişiyor, zenginleşiyor falan filan derken pek bununla orantılı olmayan bir biçimde o çok yavaş yürüyor. Çünkü bu bilgi meselesi. Yani bilginin üretilmesi meselesi. Biz pek bilgi toplumu değiliz tam. Yani aslında e, <gülüyor> hala büyük projelerimizi, teknolojik ağırlığı olan projelerimizi biz yerli müşavir firmalarımız yapamıyoruz. Büyük endüstri projelerini büyük çoğunluğunu yabancılar yapıyor. Yani biz bu işin hani e, biraz üniversitede dediğiniz gibi kaba tarafını yapıyoruz. Yani mühendislikte de kaba tarafını yapıyoruz. Basit işleri yapıyoruz. Evet. Onları da çok iyi yaptığımız söyleyemez. Bu malum nedenlerden dolayı işte eğitimden tutun üniversitede... Bunun yapmanın. talebi mi yok hocam? Yani bunu ayakta tutamıyor muyuz? Bu, Biraz öyle. Öyle olduğu muhakkak. Bunda yani iş sahiplerinin, idarelerin, üniversitenin ee, yani sadece bilgi eksikliği değil, değil de... Gayet tabii. Kalite, kalite zaten taleple ilgili bir şey. Yani eninde sonunda... Talep eden olmazsa kaliteli bir üretimi talep eden, daha üst düzeyde daha iyi bir üretimi talep olmazsa üretici de üretmiyor. Yani her alanda bu böyle. Talep olması lazım. Dediğiniz gibi talep eksikliği eninde sonunda hani yetkin mühendislik diyoruz vesaire evet. işte talep yok ki. Evet. Yani halktan gelen de, ya evet. benim bu binamı kim kontrol etti demedikçe değil mi? Evet, yıkılıyor yani binanın. Bugün bugün biraz bir gelişme var mesela e, bir bina yapılıyorsa mimarının kim olduğu söyleniyor. Ha, güzel iyi mimarlarımız var onların adı öne çıkıyor. Bir tane duydunuz mu bunun mühendisi şudur diye. 60 katlı bir bina yapıyoruz yani bu mühendislik olayıdır yani bu. Duydunuz mu hiç yani bunun mühendisi şudur. O değildir falan yani. A tamam mimar olsun tabii iftihar etmek az, lazım. Aziz yani. varsa da çok az. Tamam. Yani yok bu bu bu bu şey yok ortalıkta. Aslında bugün müşavirlik piyasası bütün dünyada çok büyük bir piyasadır. Bunu İngilizler bu muazzam büyük bir endüstriye haline evet, getirmişlerdir. Yani. Ona bütün, göre de mal satıyorlar Bütün, <gülüyor> bütün orta doğu tabii ona da bağlı. İngilizler zaten dünyaya Her sadece yerinde. müşavirlik satıyorlar. Tabii, evet. Evet. Peki evet, evet, hocam, son, bitiriyoruz. son programını oğlum, bitirdik. Hocam, güzel e, bir cümle adına e, evet. yeni yıl dileğini sizden evet. rica ediyoruz. Evet, Aa, teşekkür ederim efendim. Efendim, e, bu yılda tabii e, hep deprem konuştuk. Depremler yine e, olmadı da değil, oldu. Tabii, e, Şimdi de Karadeniz'de başlıyoruz. Evet, orada da bir takım şeyler var ama umarız e, denizin dibinde kalır onlar. <gülüyor> evet. Yani e, 2013'te depremsiz geçsin diyemiyoruz. Deprem dergi olacak da e, biz yine depreme e, bu programın da misyonun, misyonuyla orantılı olarak ve paralel olarak deprem konusunda daha bilinçli bir toplum olma yolunda ilerleyelim. E, daha çok düşünelim bu konulara. Kalitemizi daha arttıralım. Yapı kalitemizi, dizayn kalitemizi daha bilinçli, daha kalite talep eden bir toplum olarak 2013'ü idrak edelim diye düşünüyorum çok teşekkürler hocam hepimiz adına ifade ettiniz arkadaşlar size çok teşekkür ederiz biz de teşekkür, sağ teşekkür, olun. De teşekkür ederiz çok sağ olun ee, ellerinize sağlık bol kuvvet size evet efendim yılın son programını altın saatler programını gerçekleştirdik ee, gelecek hafta Yeni Yılda yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız. Hoşça İyi yıllar. Hayatta kalmak için Altın Saatler hazırlayıp sunanlar. Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür